Ey iman edenler ne alışverişin ne bir dosttan yardım beklemenin ne de bir kimseden şefaat ummanın mümkün olmadığı bir gün gelmeden önce size nasip ettiğimiz şeylerden harcayın Kafirler zalimlerin ta kendileridir Allah o ilahdır ki kendisinden başka ilah yoktur Haydır Kayyumdur kendisini ne bir uyuklama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 ona ağır gelmez. O, öyle ulu, öyle büyüktür. Dinde zorlama yoktur. Doğru yol, sapıklıktan, hak, batıldan ayrılıp belli olmuştur. Artık kim, tâgutu reddedip, Allah'a iman ederse, işte o, kopması mümkün olmayan, en sağlam tutamağa yapışmıştır. Allah, her şeyi işitir, bilir. Allah, İman edenlerin yardımcısıdır. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin dostları ise tâğutlar olup onları aydınlıktan karanlıklara götürürler. İşte onlar cehennemlik kimselerdir ki orada ebedi kalacaklardır. Allah kendisine hükümdarlık verdiği için şımararak Rabbi hakkında İbrahim ile tartışan kişinin haline bir baksana,